201. Alışverişte ve ikalede akdi bozma kolaylık. Huzeyfe ve Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatu ve selamın şöyle söylediğini işittiklerini anlatır. Sizden önce yaşamış olan birisine ruhunu kabz etmek üzere melek gelmiş idi. Sordu. Bir hayır işledin mi adam? Bilmiyorum diye cevapladı. Kendisine tekrar. Hele bir düşün belki hatırlarsın dendi. Adam, bir şey hatırlamıyorum. Ancak iken, insanlarla alışveriş yapardım. Bu muamelelerim de zengine ödeme müddetini uzatır. Fakire de, ödeme işlerinde müsamaha ve bazı eksikliklerini bağışlamak suretiyle kolaylık gösterirdim dedi. Allah onu bu kadarcık iyiliği sebebiyle affedip cennetine koydu. 202, alışverişte ve ikalede akbi bozma kolaylık. Amra bintu Abdirrahman radıyallahu anh'a anlatıyor. Bir adam bir meyve, bahçesinin meyvelerini toptan satın aldı. Meyveyi toplayıp miktarını tayin edince, tahmin edilenden noksan buldu. Bahçe sahibini görerek eksik, çıkan kısmın hesaptan düşmesini veya alım-satım akdinden dönmesini talep etti. Fakat adam teklif edilenleri kabul etmemeye yemin etti. Bunun, üzerine müşterinin annesi. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a müracaat ederek durumu arz etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam, o, adam, hayır yapmamaya yemin etmiştir buyurdu. Bu sözü işiten bahçe sahibi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'a gelerek, Ey Allah'ım, Resulü, talebini kabul ettim dedi. 203. Alışverişte ve ikalede akdi bozma kolaylık. Ebu Hüreyre anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: Kim bir Müslümanın ikalesini yani alım satım akdini feshetmesini kabul ederse Allah da onun düşmekten kurtarır. 204 Ölçüler ve tartılar hakkında İbn Ömer anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki: Şer'i hukuku ödemek için Medine Mekke halkının vezni esastır. Kedede Medine halkının kedi esastır. 205. Ölçüler ve tartılar hakkında, Mükdem İmam Adi ker baba Allahu Resulullah aleyhissalatu ve selamın şu sözünü nakletti: "Yiyeceklerinizi kile ile ölçün. Sizin için mübarek kılınsın. 206. Ölçüler ve tartılar hakkında, İmam Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu ve selam Mikyal ölçek ve nizam terazi kullananlara şöyle hitap etti. Sizler bizden önce gelip geçen kavimleri helak eden iki işi üzerinize almış bulunmaktasınız. 207 Ölçüler ve tartılar hakkında İbn-i Harmede radıyallahu an anlatıyor. Ümmü Habib bin ve i̇bn el-Büzenniye bize ölçüm işlerinde kullanılan bir sabah ışladı. Ümmü bize rivayet etti ki kendisine İbn-i geldiğine göre Resulullah Aleyhissallatu ve selamın revce iyi pak derisafii ve ali demizladılar. Allahu anha bağışlanan bu sain. Hazreti Peygamber aleyhissallatu ve selamın kullandığısa olduğunu söylemiştir. Ramilerden Enes ibn Yaz der ki, ben bu sa denedim, kontrol ettim, gördüm ki bu sa Emeli, Halifeset Isham ibn Abdil Melik'in kullandığı ünitle iki buçuk mültek tarımdaydı. 208. Ölçüler ve tartılar hakkında. Es-Sahib, İbn-i Yezid radıyallahu anh anlatıyor. Hz z Peygamber Aleyhissalatu ve selam devrinde bir, Sa, bugün sizlerin kullanmakta olduğunuz müddle, bir müden üçte bir müddet miktarında idi. Ancak bu miktara Ömer İbn-i Abdilaziz merhum, zamanında ilave bulunuldu. 209. Ölçüler ve tartılar hakkında, Hz z Osman radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Satın, zaman tartır. Satın alınca tarttır. 210. Alın satımın ada buna dair müteferrik hadisler. Ebu Hureyre Rabbiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular. Allah'ın en çok sevdiği yerler mescidlerdir. Allah'ın en ziyade nefret ettiği yerlerde çarşı ve pazarlardır. 211. Alım Satımın Adabına Dair Müteferrik Hadisler. Selman radıyallahu Allahu diyor ki: Elinden geliyorsa, çarşıya ilk giren olma, oradan son çıkan da olma. Çünkü çarşı, şeytanın insanları şaşırtmak için kıyasıya savaş verdiği yerdir. Bayrağı da orada dalgalanır. 212. Alım Satımın Adabına Dair Müteferrik Hadisler. Hz. Ömer radıyallahu Allahu Bizim çarşımızda dini bilen kimseler satıcılık, yapsın buyurmuştur. 213. Alın satımın buna dair müteferrik hadisler. Ebu Derdar radıyallahu an buyurmuştur ki, Ben, Şam'daki Hümeyye Camii'nin, merdivenlerinde bir dükkan sahibi olup, her gün 50 dinar kazanıp Allah yolunda harcamak ve bu esnada memazlarımı da hep cemaatle kılmak, Allah'ın helaklılıklarını da haram etmemek şartlarını arzulamaktan ziyade, Allah-u Teala'nın Haklarında O kimseler ki ne bir ticaret ne de bir Alış Veriş onları Allah'ı zikretmekten alıkoymaz Nur 36 Ölgüsünü kullandığı kimselerden olmamaktan korkarım 214 Necasetler H.Z.C.B.R. -an anlatıyor Mekke'nin fethedildiği sene Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı Mekke'de işittim Şöyle buyuruyordu cenab Allah içki, ölmüş hayvan, domuz ve putun alım satımını yasakladı, bunun üzerine. Ey Allah'ın Resulü ölmüş hayvanların iç hakkında ne buyursunuz? Zira onunla gemiler yağların, delilere sürülür, kandiller aydınlatılır, dendi. Cevaben, onu satışı haramdır, buyurdu ve ilave etti. Allah Yahudilerin yanını alsın. Allah onlara ölmüş hayvanların iç yağını haram kıldı, vakit bu yağı eritiler. Sonra satıp parasını yediler. 215 Necasetler, Abdurrahman İbn-i anlattığına göre, i̇bn Abbas radıyallahu anh'tan üzüm şırası hakkında sorunca, ondan şu cevabı almıştır. Adamın bir Resulullah aleyhissalatu vesselama bir şarap darcığı hediye etmişti. Kendisine Allah'ın bunu haram. Kıldığını bilmiyor musun dedi. Adam, hayır bilmiyorum cevabını verdi ve yanında bulunan birisine bir şeyler fısıldadı. Resulullah aleyhissalatu ve selam adama ona ne fısıldadın diye sorunca adam, onu satmasını emrettim dedi. Resulullah aleyhissalatu ve selam, içilmesi, haram olanın satılması da haramdır buyurdu ve iki çarap darcanın ağızlarını açarak içlerini boşalttı. 216. Necasetler. İbn-i Abbas radıyallahu an anlatıyor. He de, peygamber ve peygamber aleyhissalatu ve benim yanında otururken, gördüm bir ara başını semaya kaldırarak güldü ve şunu söyledi. Allah Yahudilere lanet etsin. Allah Yahudilere lanet etsin. Allah Yahudilere lanet etsin. Allah onlara ölmüş hayvanların iç yanını yasaklamıştı tutup bunu sattılar ve parasını yediler. Halbuki Allah bir millete bir şeyin, yenimesini haram etti mi? Onun parasını da haram etti demektir. 217. Necasetler. El-Muhir'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, Kim içki satarsa, hındır, kasaplığı da yapsın. 218. Necasetler. Ebu Talha radıyallahu an anlattığına göre, Resulullah aleyhissalatu vesselamdan içkiye varis olan yetimler hakkında sormuştur. Resulullah Allahu vesselam, ve selam dök. Onu emretmiştir. Ebu Talha, sirke yapsam olmaz mı? deyince de hayır diye cevap vermiştir. Tirmizi'nin rivayetinde şarabı dök, küplerini de kır buyurmuştur. 219. Kabze bilmeyen satışa dair İbn Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve selam şöyle demiştir. Bir yiyecek satın alan kimse, onu kabzetmeden önce satamaz. 220. Kabze dinmeyen satışa dair, bir diğer rivayette, malı kabze kadar ziyadesi vardır. i̇bn Ömer der ki, biz hayvanla, gelenlerden tartmadan göz kararıyla yiyecek satın alırdık. Sonra Hazreti Peygamber aleyhisselatu ve selam satın aldığımız bu şeyleri başka yere, naklederek yerini değiştirmeden satmamızı yasakladı. 221. Kabze bilmeyen satışa dair, Hakim İbn-i Allah'u an anlatıyor. Ey Allahım Resulü dedim. Bana gelip, Bir şeyler, Almak, isteyenler oluyor. Halbuki istenen şey bende yoktur. Bu durumda bir ahire çarşıdan satın alarak teslim etmek üzere istenen şeyi satayım mı? Hayır dedi. Yanında mevcut olmayan şeyi satma. 222. Kabze bilmeyen satışa dair, i̇bn Abbas radıyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam bir kimsenin yiyecek maddesini tam olarak kabzetmiş olmadan satmasını yasakladı. Tavus der ki, i̇bn Abbas'a bu nasıl olur diye sordum da bana şu cevabı verdi. Bu dirhemlerin dirhemlerle alınıp satılmasıdır. Yiyecek maddesi ise tehir edilmiştir. 223. Kabze bilmeyen satışa dair. Süleyman İbni Esar Rabiallahu An anlatıyor. Ebu Hüreyre Rabiallahu An Mervan İbni Hakem'e, sen faiz ticaretini helal kıldın dedi. Mervan, ne yapmışım diye sordu. Ebu Hüreyre tekrar, sen senet satışını helal adletmişsin. Halbuki Resulullah Aleyhisselatu Vesselam, tam olarak kabla bilmezden önce yiyecek satışını yasakladı, dedi. Ravi der ki, bu konuşma üzerine Mervan halka hitap ederek senet satışını yasakladı. Süleyman ilave etti. Ben muhafızların bu senetleri halkın elinden topladıklarını gördüm. 224. Kabla dilmeyen satışa dair i̇bn Ömer radıyallahu an anlatıyor. Bir sefer sırasında Hazreti Peygamber aleyhisselatu ve ile beraber bulunuyorduk. Ben Hazreti Ömer'e ait. Yüce yeni alıştırılan henüz rahatı doğru bir devenin üzerindeydim. Deve ilk başlılık edip cemaatin önüne önüne giderdi. Babam Ömer Allahu an devenin bu davranışından üzülür. Onu tekrar geriye atardı. Bana da devene sahip ol. Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'ın önüne geçmesin derdi. Sonunda Resulullah (aleyhissalatu vesselam) "Ey Ömer, onu bana sat." dedi. ''Pekala o senin olsun ey Allah'ın Resulü'' dedi. Böylece deveyi Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam ondan satın almış oldu. Sonra da Resulullah aleyhisselatü vesselam bana dönerek, ''Ey Abdullah! Deveyi sana bağışladım. Artık o senindir. Onu istediğin gibi kullan'' dedi. 225. Meyvelerin ve ekinlerin satışına dair i̇bn Ömer Ömer radıyallahu an anlatıyor. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle, emretti. Ağaçların üzerinde o yılın meyveleri olgunlaşmaya salih olduğu kızarmak, sarar suretiyle zahir olana kadar, meyveleri satmayın. Yaş kurmayı kuru kurma karşılığında da satmayın. Yine Abdullah İbni Ömer, Zeyd, İbni Sabit'in şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam yaş kurmayı kurusu ile, Değiştirmeyi yasakladıktan sonra, Ariye'nin muayyen bir ağacın başındaki yaş kurmayı yerdeki yaş veya kuru kurma ile tebdiline müsaade, buyurdu. Bu çeşit bir değiş tokuşa başka alım satımlarda müsaade buyurmadı. İdmi Ömer'e meyvenin salih olarak ortaya çıkması nedir? diye sorulunca şu cevabı verirdi. Meyvenin afete uğrayarak zarar görme tehlikesini atlatmasıdır. 226. Meyvelerin ve ekinlerin satışına dair, Buhari'nin dışındaki müelliflerin kaydettiği bir diğer rivayette şöyle denir. Resulullah Aleyhissalatu ve selam meyvesi olgunlaşıncaya kadar kurmayı, tanesi beyazlaşıp afetten emin oluncaya kadar başı satmaktan mennetti. Bu muameleden satıcı da alıcı da yasaklanmıştır. 227 Meyvelerin ve ekinlerin satışına dair Hz. Enes rivayatı Allahu an anlatıyor. H. Z. Peygamber aleyhisselatu vesselam, olgunlaşmazdan önce meyvenin ağacın başındayken satılmasını yasakladı. Kendisine aleyhisselatu vesselam meyvenin olgunlaşması ile ne? kastediliyor. diye sorulunca, onun kızarması ve sararmasıdır diye açıkladı ve ilave etti. Cenabı Hak bir afet vererek meyve mani olacak. Olsa, kardeşimden aldığın parayı nasıl helal addedeceksin? 228. Meyvelerin ve ekinlerin satışına dair, H.Z. Cabir Allahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, alacılanmazdan önce meyvenin satılmasını yasakladı. Meyvenin alacılanması nedir diye sorulunca, kızarması, sararması ve yenil hale, gelmesidir diye açıkladı. 229. Meyvelerin ve ekinlerin satışına dair, H.Z. Enes Allahu anh anlatıyor. De Resulullah aleyhissalatu vesselam siyahlanmazdan önce üzümün sertleşmezden önce hurbatın satılmasını yasakladı. 230 Meyvelerin ve ekimlerin satışına dair haricen İbnü'z Zeyd radıyallahu anh'in anlattığına göre babası Süreyyar yıldızı doğmadıkça meyve satmazdı. 231 Meyvelerin ve ekimlerin satışına dair Sehl İbn Ebi As'ın radıyallahu anh anlatıyor. Hz. Peygamber aleyhisselatu Vesselam yaş hurmayı kuru hurma ile değiştirmeyi yasakladı ve bu ribadır. Buna bize denir, buyurdu. Ancak ariye satışını bundan istisna etti. Ariye bahçe sahibinin ayırdığı bir veya iki hurma ağacıdır. Onların başındaki meyvenin kuruyunca ne kadar olacağını göz kararıyla tahmin eder. Bunun bedelince yaş hurma satın alıp, yer tirmizi bir başka rivayette şu ilaveyi kaydeder. Resulullah aleyhissalatu vesselam yaş üzümü kuru üzümle her meyveyi, meyve cinsinden, tahmini karşılığıyla satmayı yasakladı. Yahya İbni Said Ariye'yi şöyle açıkladı. Kişinin ailesine yedirmek maksadıyla birkaç hurma ağacının, yaş meyvesini, miktarını tahmin yoluyla takdir edip, kuru hurma karşılığında satın almasıdır. 232. Meyvelerin ve ekinlerin satışına dair, Ebu Hüreyre radıyallahu anh dedi ki, Hz. Peygamber aleyhisselatu Vesselam kuru, hurma vererek, tahmin yoluyla ariyelerin satın alınmasına, 5 vask veya 5 vasktan az miktar için izin verdi. Zorilerden biri, 5 vask mı? dedi. Yoksa 5 vasktan az mı? dedi diye şüphe etmiştir. 233. Meyvelerin ve ekinlerin satışına. Dair, Ebu Sayık Allah'u an anlatıyor kaza peygamber aleyhissalatu ve selam müzabine ve muhakalayı yasakladı. Müzabine yeni meyvenin daha hurma ağacının başındayken satın alınmasıdır. İmam Malik kuru hurma vererek ziyadesini kaydetti. Muhakalede buğday karşılığında tarlanın kiralanmasıdır. 234. Meyvelerin ve ekimlerin satışına dair İbn Ömer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam müzabeneyi yasakladı. Müzabene, yaş hurmayı, ölçeye uğrarak kuru hurma bu kabili satmaktır. Keza üzümü ölçüye vurarak kuru üzüm karşılığında satmaktır. 235. Meyvelerin ve ekinlerin satışına dair bu Davud'un bir diğer rivayetinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ekini ölçekli olarak buğdayla satmaktan yasakladı. 236. Meyvelerin ve ekinlerin satışına dair, Heynin Hazreti Cabir'den kaydettikleri bir rivayetle şöyle. Resulullah aleyhissalatu ve Selam muhabere ve muhakaleyi yasakladı. Ata der ki, Cabir bize şu açıklamayı yaptı. Mahabere, boş araziyi, sahibi bir başkasına verir. Alan adam bütün masrafları karşılayarak tarlayı eker. Tarla sahibi mahsülden hisse alır. Müzabene'ye gelince, bunun daha ağaçtayken yaş, hurmayı, kuru harma ile ölçekle satmak olduğunu söyledi. Muhakare ise, ekinden cari bir alışveriş. Müzabene'ye benzer. Ekinin ölçekle buğday, mukabili satılmasıdır. 237. Meyvelerin ve ekinlerin satışına dair, Müslüm'ün girdiği yer rivayetinde şöyle denir. Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Muhakkale, Müzabine, Muharreme ve Muharebe suretiyle yapılan alışverişleri yasakladı. Raviler ki Muharreme birkaç yılı için alan bir satıştır. Keyza sunyayı da yasakladı. İbnü'l-Müellif'te de şu ifadeyi kaydederler. Bilinme durumu hariç 238 meyvelerin ve ekimlerin satışına dair Nesai'nin diğer bir rivayetinde Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam, Muhadara ve, Muhabere satışlarını yasakladır. Ravi şu açıklamayı yaptı. Muhadara, Hurmanın alaca düşmezden önce satılmasıdır. Muhabere de, Yığının, Miktarını göz kararıyla tahmin edip şu kadar bu kadar saya satmaktır. Buhari, Enes'ten şu ziyadeyi kaydetti. Mülamesele minareyi Yasakladı. 239. Meyvelerin ve ekinlerin satışına dair İbn Ömer radıyallahu an anlatıyor. Hz. Ömer radıyallahu an buyurdu ki: Efendisinden çocuk doğuran cariyeyi efendisi artık satamaz, Hibe edemez, miras olarak da bırakamaz. Hayatta kaldığı müddetçe ondan istifade eder. Ölecek olursa cariye hür olur. 240. Meyvelerin ve ekinlerin satışına dair Rezin, Hz. Cabir radıyallahu anh'in şu sözünü kaydeder. Biz Hazreti Peygamber aleyhisselatu ve selam ve Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh zamanında ümrü satardık. Hazreti Ömer bu alışverişten bizi yasaklayınca terk ettik. i̇bn Esir. Bu rivayeti ana kaynaklarda usul göremediler. 241. Meyvelerin ve ekinlerin satışına dair i̇bn Ömer Ömer radıyallahu anh diyor ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam meyvanın alım satımını ve hibe edilmesini yasakladı. Bazı alimler hadisteki hibe edilmesini kısmının Hazreti Peygamber ve selam'in sözü olamayacağını iddia etmiştir. 242. Meyvelerin ve ekinlerin satışına dair İyaf İbn-i Abdillah ve Biyallahu ve Peygamber suyun satılmasını yasakladığını rivayet etmiştir. 243. Meyvelerin ve ekinlerin satışına dair, H.Z. Cabir Rab'iyallahu Amiht'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah Aleyhissalatu ve Selam suyun fazlasını satmayı yasaklamıştır. 244. Meyvelerin ve ekinlerin satışına dair, Ebu Hüveyr Rab'iyallahu Amiht'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah Aleyhissalatu ve Selam'ın ot satmak, maksadıyla suyun fazlası satılmaz dediğini rivayet etmiştir. 245. Meyvelerin ve ekinlerin satışına dair, Nesai dışındaki beş kitapta geldiğine göre, Hz. Peygamber ve vesselam şöyle, emretmiştir. Ota mani olmak maksadıyla suyun fazlasına mani olmayın. 246. Meyvelerin ve ekinlerin satışına dair, Amra bin Abdurrahmanın naklettiğine göre Resulullah aleyhisselatu vesselam şöyle, buyurmuştur. Kuyu suyunun fazlası yasaklanamaz. 247. Meyvelerin ve ekinlerin satışına dair muhacirlerden bir kişi şunu anlatmıştır: "Hz. Peygamber Aleyhissalatu ve Selam'le birlikte üç defa azireye katıldım. Onun şöyle söylediğini işittim: "Müslümanlar üç şeyde ortaktırlar: suda, otta ve ateşte." 248. Meyvelerin ve ekinlerin satışına dair Müheesetul Fizariye Allah'u an anlatıyor. Babam. Resulullah aleyhissalatu ve Re selamdan izin isteyerek kendisi ile arasına girdi. Resulullah aleyhissalatu ve Re selamı öptüyor ve kucaklıyordu. Sonra, ey Allahım, Rasulun yasaklanması yasak olan şey nedir? Bana söyle, dedi. Resulullah aleyhissalatu ve Re selam, tuz, dedi. Babam tekrar sordu. Başka ne? Var Resulullah aleyhissalatu ve Re selam, ateş, dedi. Sonra tekrar sordu. Ey Allah'ın Resulü yasaklanması helal olmayan şey nedir? Resulullah Aleyhissalatu ve selam. Hayır, yapman kendini hayırdır cevabını verdi. 249. Meyvelerin ve ekinlerin satışına dair Ebû İmâm er adı Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Şarkıcı cariyeleri satmayın. Satıda almayın. Onlara musiki de öğretmeyin. Onları alıp satmak şartıyla yaptığınız ticarette hayır yoktur. Onlar için ödenen para haramdır. Resulullah ve vesselam ilave etti. Şu ayet bu gibiler hakkında nazil olmuştur. İnsanlardan bazıları bir bilgisi olmadığı halde Allah yolundan saptırmak için boş sözlere müşteri çıkarlar. Allah yolunu alaya alırlar. İşte bunlara alçaltıcı bir Azab vardır. Lokman 6. 250. Meyvelerin ve ekinlerin satışına dair, Ebu Said Rabiallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam Taksim'den önce, ganimetin satılmasını yasakladı. 251. Meyvelerin ve ekinlerin satışına dair, i̇bn Ömer Ömer Rabiallahu An anlatıyor. Cahiliye insanları, devenin etini, karnındakinin, hamileliği vaktine satarlardı nin hamileliği, devenin karnındakini doğurması, doğanın da büyüyüp hamile kalmasıdır. Resulullah, ve vesselam bu alışverişi yasakladı. Buhari'nin bir rivayetinde sonra karnındaki de doğar denir. 252. Meyvelerin ve ekinlerin satışına dair, imi. Abbas radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle, buyurmuştur. Ödemenin, Karnındakinin doğumuna tehir-i 253. Meyvelerin ve ekinlerin satışına dair, H.Z. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam erkek dereye, parayla çekmeyi yasakladı. 254. Meyvelerin ve ekinlerin satışına dair, H.Z. Enes radıyallahu an anlatıyor. Aslan radıyallahu anh, Ebu Talha radıyallahu Anhan'ın tasadduk ettiği beyruha adlı bahçeden hissesine düşen kısmı Hz. Muaviye'ye 100 bin lirane satmıştı. Kendisine, Ebu Talhan'ın sadakasını satıyor musun dediler. Şu cevabı verdi. Yani bir sak vurmayı, bir sak para mukabilinde satmayayım mı? 255. Meyvelerin ve ekinlerin satışına dair İbn-i Müseyyip anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam hayvanın et mukabilinde satılmasını yasakladı. 256 aldatmaya dair İbn -i Ömer Radiyallahu an anlatıyor. Bir adam Resulullah Aleyhissalatu vesselama gelerek alışverişte aldatıldığını söyledi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam kendisine alışveriş yaptığın kimseye aldatmaca yok de buyurdu. 257 Aldatmaya dair, Abdülmecit İbn-i Reh anlatıyor. Bana, El-Adda i̇bn Halit Halid Rabiallahu An, Resulullah Aleyhisselatu ve Selam'ın bana yazdığı bir mektubu sana okuyayım mı dedi. Ben, memnuniyetle deyince bir mektup çıkardı. Mektupta şunlar yazılı idi. Bu, El-Adda İbn-i Halid İbni Zehmini Muhammed Aleyhisselatu ve Selam'dan satın aldığı şeyi teslim eder el Adda ondan bir köle veya Cariye satın aldı. Kölede ne herhangi bir hastalık ne zina, hırsızlık, kaçma gibi bir düşkünlük ne de satışımık arlığı meşru kılan bir asıllığı bulunmak emanet ve rahim olarak verilmiş olmak gibi haramlık yoktur. Bu Müslümanın müslümana satışıdır 258 Aldatmaya dair İbmeevi el Farabi Allah'u an anlatıyor. Bir adam çarşıya satmak üzere mal koydu. Müslümanlardan biri alıcı, çıkınca, onu ikna için, senin vermediğin parayı ödedim diye Allah'a kasem etmişti. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Allah'ın ahdini ve yeminlerin az bir de yere değişenler var ya, işte onların ahirette bir payları yoktur. Allah, kıyamet günü, onlara hitap etmeyecek, onlara bakmayacak. Onları temize çıkarmayacaktır. Elem verici azab onlar içindir. Al-i İmran. 77. 259. Aldatmaya dair, An-ı i̇bn anlatıyor. Nevvas adında biri vardı. Yanında su içme hastası bir deve vardı. i̇bn Ömer, Ömer, Allahu an bu deveyi ortağından satın aldı. Ortağı kendisine uğrayınca, şu deremiz var ya onu sattık dedi. Ortağı kime deyince şu şu, El safta bir yaşlıya diye tarif etti. Ortağı. Öyle mi? Amma da yaptın. Vallahi odat zat İbni Ömer'dir dedi. Sonra İbni Ömer radıyallahu anh'e gelerek. Ortağın sana su içme hastası bir deve satmış. Durumunu da sana söylememiş dedi. İbni Ömer. Öyleyse götür onu dedi. Adam götürmek üzere tutunca. Bırak deveyi. Resulullah ve Vesselam'ın hükmüne razıyız. Sirayet yoktur buyurdu. 260 Aldatmaya dair Ebu Hüreyre Radiyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam çarşıda bir yiyecek yığınına taslayınca elini yığına daldırıp çıkardı. Parmaklarına rutubet bulaştı. Adama Ey satıcı nedir bu diye çıkıştı. Adam Ey Allah'ın Resulü Yağmur ıslattı, deyince, bu yaşlığı üste getirip, herkesin görmesini sağlayamaz mıydın? Kim bizi aldatırsa o bizden değildir, buyurdu. 261 Aldatmaya dair, Ebu Davud ve Tirmizi'nin rivayetlerinde yukarıdaki hadiste şu ziyade mevcuttur. Resulullah aleyhissalatu ve Çalama elini yığına daldır diye vahiy edildi. O da elini daldırdı. Yığın ıslaktı. Aldatan bizden değildir buyurdu. 262. Aldatmaya dair, Ukbe i̇bn Amir radıyallahu anh buyurmuştur ki, Müslüman bir kimsenin, bir malda kusur olduğunu bildiği halde, müşteriyi haber vermeden satması haramdır. 263. Sütü hayvanın memesinde bekletmeye dair, Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam, şöyle buyurdular. Deve ve koyunun memelerinde süt bekletmeyin. Kim böyle sütü bekletilmiş bir saman hayvan satın almışsa sağdıktan sonra, muhayyerdir. Dilerse kabul eder. Dilerse bir sam miktarında kuru hurma da vererek iade eder. 264. Sütü hayvanın memesinde bekletmeye dair, buharinin bir başka rivayetinde memnun kalırsa hayvanı tutar. Memun, kalarsa iade eder. İade ettiği takdirde sağdığı süt için bir sakura hurma verir denmektedir. 265. Sütü hayvanın memesinde bekletmeye dair. Müslim'in bir rivayetinde müşteri satın aldığı sütü bekletilmiş zaman hayvan hakkında. 3 gün muhayyerdir. İade edecek olursa beraberinde bir miktarında yiyecek verir. Buğday değil denmektedir. Müslim'in bir başka rivayetinde bir sakura hurma verir. Buğday değil, denir. Buhari ve Müslümin rivayetlerinde, deve ve koyunun sütü satış sırasında memede bekletilmez, buyurulur. 266. Sütü hayvanın memesinde bekletmeye dair, Nesai'nin bir rivayetinde, kim sütü bekletilmiş bir deve veya davar satın, alırsa, denir. 267. Sütü hayvanın memesinde bekletmeye dair, i̇bn Ömer radıyallahu an anlatıyor. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam, buyurdular ki, Kim sütü memesinde bekletilmiş bir deve satın alırsa o üç gün muhayyerdir. Şayet iade edecek olursa, hayvanla birlikte, sütü, mislince veya sütünün iki mislince buğday da verir. 268. Fiyat kızıştırmaya dair, Ebu Hübeyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam efendimiz buyurdular. Alıcı olmadığınız halde fiyatları kızıştırmak için müşteri ile satıcının aralarına girmeyin. 269 Fiyat kızıştırmaya dair İbn Ömer radıyallahu anh diyor ki: Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam müşteri kızıştırmayı yasakladı. İmam Malik şu ilavede bulunur. Kızıştırma ne Aslında alıcı olmadığın halde araya girerek malın değerinden fazla fiyat vermendir. Böylece Gerçekten almak isteyen bir başkası, seni takiben mala daha fazla fiyat vererek aldanır. 270. Fiyat kızıştırmaya dair, i̇bn Ebi Elfa radıyallahu anh buyurmuştur ki, Müşteri kızıştıran, riba yemiş haindir. Bu iş, batı bir, aldatmadır. Hela değildir. 271. Şartlar ve istisna hakkında, İbn-i Mesud radıyallahu anlattığına göre, kendisi. Hanımından bir cariye satın alır. Ancak, karısı bir şart koşarak der ki, şayet cariyeyi satacak olursan, Satın aldığın fiyatla ben alacağım. Bu hususta Hazreti Ömer Rabiallahu Anh'e sordum. Bana, cariyeye yaklaşma. Onda başka birisi için şart var dedi. 272. Şartlar ve istisna hakkında. An-ı İbni Muhammed İbni Abdullah İbni An-ı İbni As babası Abdullah'tan rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber aleyhissalatu Vesselam, Bey-i Urba'nı yasaklamıştır. İmam Malik Bey-i şöyle tarif eder. Kişinin bir köle veya cariyeyi satın alıp veya bir hayvanı kiralayıp, sonra satan veya kiralayan kimseye, sana şu kadar dirhem veya dinar veriyorum, şu şartla ki, ben bu malı satın alırı veya senden kiraladığım hayvana binersem sana vermiş olduğum para malın bedelinden veya hayvanın kirasından sayılacaktır. Şey malı almaktan veya hayvanı kiralamaktan vazgeçersem, sana önceden vermiş olduğum para senin olsun der. 273. Şartlar ve istisna hakkında Abdullah İbn Abi Bakr'in anlattığına göre dedesi Muhammed ibn Amr el Fırak adındaki barının, Meyvesini 4000 dirheme sattı. Bundan 800 dirheme tekabül eden hurmayı müstesna kıldı. 274. Şartlar ve istisna hakkında İmam Malik radıyallahu anh'e ulaştığına göre Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam satışı ile ve sebefi yasaklamıştır. İmam Malik bunu şöyle açıklar. Bu bir kimsenin diğerine şöyle demesidir. Senin malını şu şuk alıyorum ancak bir şartla sen de benden, şunu ve şunu sellef suretiyle satın alacaksın. Bu çeşit bir muamele caiz değildir. 275. Şartlar ve istisna hakkında H.Z. Cabir adıya Allah'u an anlatıyor. H.Z. Peygamber ve vesselam ile birlikte Gazze'ye katıldım. Ben su taşımada kullandığımız devemizin üzerinde giderken Resulullah aleyhissalatü vesselam bana kavuştu. Devem yorgundu ve bu, yüzden gerilerden yürüyordu. Durumu görünce Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam ve geride kalarak deveyi sürdü ve ona dua buyurdu. Bunun üzerine bütün develerin önünden gitmeye başladı. Bana, deveni nasıl görüyorsun diye sordu. Çok iyi görüyorum. Bereketiniz değdi dedim. Onu bana satar mısın buyurdu. Ben utandım. Bundan başka su taşıyan devemiz yoktu. Yine de evet dedim ve Medine'ye varıncaya, kadar sırtı benim olmak şartıyla deveyi kendilerine sattım. Ona, ey Allah'ın Resulü yeni evliyim diyerek izin istedim. Bana izin verdiler. Bunun üzerine, Medine'ye gelince beni dayım karşıladı. Deveden sordu. Deve ile ilgili yaptıklarımı anlatınca beni ayıpladı. İzin istediğim sırada Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, bakire ile mi? Dulla mı evlendin diye sormuştu. Ben du biriyle dedim. Niye bakire ile değil? O seninle, sen de onunla şakalaşırdınız buyurdu. Ben, ey Allah'ın resulü, babam vefat etti. Bir kız kardeşim var. Hepsi de küçük. Onlarla aynı yaşta. Onların terbiyeleriyle meşgul olamayacak. Onlara bakamayacak çok genç. Biriyle evlenmeyi uygun bulmadım. Bu sebeple onlara bakıp terbiyelerini yapacak bir dulla evlendim dedim. Resulullah Aleyhissalatu ve selam Medine'ye gelince deveyi vermek üzere yanlarına gittim. Bana parasını verdi ve deveyi de iade etti. 276 Şartlar ve istisna hakkında. Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir. Resulullah Aleyhissalatu ve selam deveyi bana bir ok ile sat dedi. Ben hayır dedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ısrar ederek, onu bana bir okuyeye yesat, dedi ben de sattım fakat evime, kavuşuncaya kadar binme şartını koştum. Medine'ye gelince, teslim etmek üzere deveye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a getirdim. Bana, parasını hemen ödedi. Ben oradan ayrıldım. Arkamdan birini göndererek, esasen senin devenemiş dedi. Değilim. Sen deveni geri al artık. O yine, senin olsun dedi. Bir diğer rivayette, Resulullah aleyhissalatu ve selam hayvanın sırtını Medine'ye kadar bana iade etti denir. Bir diğer rivayette, Medine'ye kadar sırtı senin denir. Bir diğer rivayette, Medine'ye kadar sırtını şarkıldı ifadesi vardır. Buhari der ki, şarkılma ifadesi rivayetlerin çoğunla yer alır. Sahih olan da budur. Bir diğer rivayete, Dereyi, Dört dinara sattım denir. Bu, Dinarın on dirhem hesabından bir okiye yapar. Diğer bir rivayete bir okiye, Altına denir. Diğer bir rivayete iki dirhem denir. Bir diğer rivayete dört okiyeye denir. Bir diğer rivayete yirmi dinara denir. Bir diğer rivayete, Medine'ye, Geldiğim zaman dikkatli ol hanımın hayırlı olabilir buyurdu. Bu rivayette akşam vakti Medine'ye geldim. Mescide uğradım. Resulullah ve selamı orada mescidin kapısında buldum. Bana şimdi mi geldin diye sordu. Evet dedim. Bana. Deveni bırak. İçeri gir. İki rekat namaz kıl buyurdu. Ben hemen girdim. Namaz kıldım ve döndüm. Hazreti Bilal'e emrederek bana bir ok ile tartmasını söyledi. Bilal derhal tarttı ve biraz daha fazla koydu denir. Bir diğer rivayette Cabir adıya Allah'u an der ki, evimize girmek için gittiğin zaman, Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle uyardı. Biraz ağır olun, evlere geceleyin girelim. Böylece saçı başı dağınık olanlar taranır. Gurbette kocası olanlar etek tıraşı olurlar. 277 Şartlar ve istisna hakkında, Müslüm'ün yer rivayetinde şöyle gelmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, bana şu deveyi sat buyurdu. Ben, hayır satmam. Size bağışlıyorum. Deve sizin olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Olmaz. Bağış kabul etmem. Sat onu bana buyurdu. Öyleyse dedim bir adama bir okiya miktarında altın borcum var. Onların mukabil deveyi size sattım dedim. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam aldım onu. Ancak sen yükünü Medine'ye kadar onun üzerinde götür dedi. Medine'ye gelince Hazreti Bilal adıyla Allahu Anhe Cabir'e bir okiya altın ver. Biraz da fazla olsun emretti. Bilal bu söz üzerine bir kilat fazla tarttı. Kendi kendime, Resulullah aleyhissalatu ve selamın bana verdiği fazla miktarı, yanımdan hiç ayırmayacağım dedim. Arra harbinde, Şamlılar tarafından yağma edilinceye kadar, kesemin dibinde duruyordu. 278. Şartlar ve istisna hakkında, yine Müslim'den gelen bir başka rivayet şöyledir. Resulullah aleyhissalatu ve selam, bana, derin şu, şu bedel esat. Allah da seni mağfiret buyursun. Olmaz mı dedi. Ben cevaben elbette o sizin olsun dedim. Resulullah Aleyhissalatu ve selam bir taraftan miktarı arttırmaya devam ediyor bir taraftan da Allah ka'aba sana mağfiret buyursun diyordu. Bu sözü üç kere tekrar etti. 279 Şartlar ve istisna hakkında bir diğer rivayette şöyle denir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana, Allah'ın adıyla bin dedi. Medine'ye geldiğimiz zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ashabından bazı gruplarla birlikte mescide girdi. Ben de mescide girip, devemi, kapının yanındaki taş döşeli kısma bağladım. Resulullah ve Vesselam'a işte deveniz diye haber verdim. Mesciden çıktı. Deveye. Yaklaştı ve deve, Devemizdir buyurdu. Sonra birkaç ok ile altın gönderip, Bunu cabire verin dedi. Sonra bana, Parayı aldın mı diye, Sordu. Evet dedim. Bunun üzerine, Para da, Deve de senindir buyurdu ve deve de yeri verdi. 280, Şartlar ve istisna hakkında, H.Z. Ayşe radıyallahu amhani anlattığına göre, Bilre, Mukaddeme borcunu ödeme hususunda yardımcı olması için kendisine Hz. Ayşe'ye uğramıştı. O ana kadar borcundan herhangi bir şey ödememiş bulunuyordu. Hazreti Ayşe Mil'e, Ailene dön. Senin mukaddeme borcunu ödememi istiyorlarsa bir şartla yaparım. Senin üzerindeki neyle hakkı bana geçmeli." dedi. Mil'e dönüp ailesine durumu anlattı. Onlar kabul etmediler ve sana bir iyilik yapmak isterse yapsın. Karışmayız. Ancak veylan bize aittir dediler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha bunun üzerine. Durumu Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselama arzetti. Resulullah aleyhisselatu vesselam ona. Sen satın al. Sonra da azat et. Ve hakkı azat edene aittir buyurdu. Bunu söyledikten sonra Resulullah aleyhissalatu vesselam ayağa kalkarak şu hitabede bulundu. İnsanlara ne oluyor ki? Alışverişlerinde, Kitabullah'ta bulunmayan şartları koşuyorlar. Kitabullah'ta olmayan bir şart koşana bu helal olmaz. Böyle bir düz şartta koşacak olsa, Allah'ın şartı daha doğru, daha sağlamdır. 281 Şartlar ve İstisna hakkında Diğer bir rivayete, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe Radıyallahu anhaye şöyle, söylemiştir. Belire'yi önce satın al sonra da azat et. Onu satan efendilerini de bırak. Bir işe yaramayacak olan istedikleri şartı koştunlar. Ayşe Belire'yi satın alıp, azat etti. Belire'nin ailesi, Belire hakkının kendilerine ait olması şartını koştu. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, şu açıklamayı yaptı. Olmaz öyle şey veya hakkı azat edine aittir. Satanları yüz şartta koşsalar batılır. 282. Mülamise ve dair. Ebu Sayyid el Hudwi Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam iki giyim ve iki de alışveriş tarzını yasakladı. Yasaklanan satış. Tarzları. Mülamise ve minazededir. Mülamise. Diğerinin elbisesine gündüz veya gece eliyle sadece değmesi, elbiseyi alt üst ederek giyice görmemesi ve bu kadar satış aktiğinin tamamlanmasıdır. Müneveze ise kişinin elbisesini öbürüne atması, öbürünün de kendi elbisesini ona atması ve bu atışmanın da elbiseye bakıp razı olmadan satış sayılmasıdır. Yasaklanan iki giyinmeden biri, ihtimal usanmadır. Burak kişinin elbisesini omuzlarından biri üzerine koyup sarınması, diğer iğne omuzunu açıkta elbisesiz bırakmasıdır. Yasaklanan diğer iğne tarzı ihtibalıdır. Bu da oturmakta olan bir kimsenin elbisesini sarınması, bu esnada tercini örten başka bir şey olmamasıdır. 283. Mülamise ve dair Nisai'nin bir rivayetinde şu açıklama yapılır: Münazve, satıcının bu elbiseyi sana atarsam satış tamam olmuştu demesidir. Mülamese de elbiseyi açıp, evirip çevirmeden elini değmesi ve de satış muamelesinin tamam olmasıdır. Nisaide İbn Ömer radıyallahu anh'ten. Bu, cahiliye ehlinin alışverişte başvurdukları bir tarzı açıklaması yer alır. 284. Beylul Garar ve diğerleri hakkında Ebu Hüseyre radıyallahu anh anlatıyor. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam beylu ve Beyul bey hasatı yasakladı. 285. Beylu ve diğerleri hakkında. H.Z. Ali Rabiallahu An anlatıyor. Halk öyle çetin devirler yaşayacak ki, o zaman zenginler, kendilerine emredilmediği halde, cimriliklerinden ellerindekileri çok sıkı tutacaklar. Cenab-ı Aranızdaki fazileti unutmayın buyurmaktadır. Bakara 237 Resulullah aleyhissalatu ve Selam da şunları yasaklamıştır. Beyu Muzarı Beyu Gararı Meçhulün satışı ve salıhı ortaya çıkmadan meyve satışını 286 Beyu Garar ve diğerleri hakkında H.Z. Cabir Allahu An anlatıyor. H.Z. Peygamber ve Vesselam Köylü Adına şehirli satış yapmasın dedi ve ilave etti. Bırakın insanları. Allah birinin sebebiyle diğerini rızıklandırsın buyurdu. 287. Beyul Garar ve Diğerleri Hakkında. H. Z. Enes Allahu Amihten gelen bir başka rivayette şu şekilde ifade edilmiştir. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam ana baba bir kardeş bile olsa şehirlinin köylü adına satış yapmasını ben etti. 288. Beyu Karar ve diğerleri hakkında, Ebu Davud'un mesai'den gelen bir başka rivayette şöyle buyurulur. Şehirlinin köylü adına, satış, yapması yasaktır. Şehirli köylünün kardeşi veya babası bile olsa, Ebu Davud'un Hazreti Enes Allah'u Anh'den yaptığı bir başka rivayet, şu yadeye ihtiva eder. Şehirli köylü için hiçbir şey satmasın, köylü adına satım da almasın demektir. 289. Beyu ve diğerleri hakkında İbni Ömer radıyallahu an anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam şöyle emrettiler. Satıcılar mallarını çarşıya indirmezden önce yolda karşılayıp alışveriş yapmayın. Tirmizi ve muhatta dışındakiler de edilmiştir. Ebu Davun hadisin baş kısmında şu ziyadeye yer verir. Birbirinizin alışverişine karşı alışveriş yapmayın. Pazara giden malı yolda karşılamayın. Nisaide ticaret malı es sila yerine cereb malı tabiri kullanılmıştır. Cereb. Satmak. İçin celbedilen mala denir. 290. Beyul garar ve diğerleri hakkında. İbn Ömer'den gelen bir başka rivayette. H. Z. Peygamber Aleyhissalatu ve selam. Satıcının malını övmesini ve daha pazara varmadan malın yolda satın alınmasını veya şehirlinin köylü adına satış yapmasını yasakladı buyrulur. Bir başka rivayette de sadece malın daha pazara varmadan satın alınmasını yasakladı denmektedir. 291. Beyu ve diğerleri hakkında aynı kaynakların i̇bn Abbas radıyallahu anh'tan yaptıkları bir rivayette şöyle denir. H. Z. Peygamber ve vesselam buyurdu ki, Pazara binerek uzaktan gelenleri yolda karşılamayın. Şehirli. Köylü adını alım satın, yapmasın. Tavus i̇bn Abbas radıyallahu anh'tan sordu. Şehirli köylü adına alım satım yapmasın. Sözünden maksat nedir i̇bn Abbas? Onun adına simsarlık yapmasın yani ücret bu kabili alım satım işlemini yapmasın. 292. Beyul Karar ve diğerleri hakkında Ebu Hüleyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Cerebal'ın pazara gelmeden önce karşılanmasını yasakladı. Kim onu yolda karşılar ve satın alırsa malın sahibi pazara gelince bu hayyerli satıştan vazgeçebilir. 293. Beyul karar ve diğerleri hakkında. Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle haber verdi. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir satışta iki satışı yasakladı. 294. Beyul karar ve diğerleri hakkında. Ebu Davud'da gelen rivayet şöyledir. Bir satışta iki satış yapan kimseye en düşük olanı helaldir. Aksi halde bir 295. Beyu karar ve diğerleri hakkında. İmam Malik radıyallahu amten anlatıldığına göre ona şu durum ulaşmıştır. Adamın biri diğer birisine bana şu deveyi peşin parayla sat. Ben de sana vade ile satayım der. Adam bu tarz alışveriş hakkında İbn Ömer'e sorar. İbn Ömer hoşlanmazdı. Adamı bu işten nehy eder. 296. Beyulgarar ve diğerleri hakkında. İbn Ömer Allahu anh'in anlattığı üzere Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Birinizin satışı üzerine başkasının satış yapmasın. 297. Beyulgarar ve diğerleri hakkında. Nisa'dan gelen bir diğer rivayette şöyle buyurulmuştur. Kişi kardeşi satın alma işini kesinliğe kavuşturunca veya tamamen vazgeçinceye kadar araya gidip alışverişte bulunmasın. 298. Beyulgarar ve Diğerleri Hakkında Ebu Hüreyre Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam şehirlinin köylü adına alışveriş yapmasını, alıcı olmadığı halde alıcıymış gibi görünüp yüksek fiyat vererek fiyat arttırmayı, İki kimsenin başlattığı alışveriş muamelesi kesinlik kazanıp tamamlanmadan bir başkasının aynı mal üzerinde alışverişe girişmesini, bir kız istetilmişken ona talip olmayı, bir kadının kız kardeşinin kabındakini almak için kocasına onu boşamasını talep etmesini yasakladı. Bir başka rivayette, kardeşinin satışı kesinleşmeden araya gidip fiyatını arttırmasın şeklindedir. Bir başka rivayette, Kişi kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın. 299.B.U. Garar ve diğerleri hakkında. Ebu Davud'dan gelen bir başka rivayette şöyle denmiştir. Dere ve davarın sütünü. Memesinde bekletmeyin. Kim böyle memede sütü bekletilmiş bir hayvanı satın alırsa. Sadıktan sonra muhayyerdir. Memnun kalırsa hayvanı, alıkor. Memnun kalmazsa hayvana iade eder ve sağdığı süte karşılık olmak üzere bir sakurma verir. 300. Beyu Garar ve diğerleri hakkında i̇bn Abbas Rab'i Allah'u An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, pazara gitmekte olan malı önceden karşılamayın. Hayvanların sütünü memelerinde günlerce bekleterek biriktirmeyin. Birbirinize karşı müşteriyi kızıştırmak için alıcı olmadığınız halde, Yüksek fiyat vererek malın değerini arttırmayın.